Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilvahidilkahhar Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar Ve ala alihi ve ashabihil ethar Ve ala cemil enbiyai vel murseline labrar Kıymetli kardeşlerim Allah nasip eder Birkaç gün daha bizlere nefes verirse İnşallah salı günü bir rahmet mevsimi olan üç aylara erişmiş olacağız. Hayatın bu hızlı ritmi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yine rahmeti, bereketi, atıfeti, tabii ki nimeti o rahmet mevsiminde inşallah hayatlarımızı kuşatacak, hayatlarımıza güzel bir anlam katacak, bir güzelliğe vesile olacak. Onun için zaten bizim de biraz alıcılarımızı açmamız lazım. Bazı şeylerin biraz daha farkında olmamız lazım. Farkındalık oluşturmamız lazım. Bilinç, şuur adına hayatımızdaki olması gerekenleri ziyadeleştirmenin gayretini ve mücadelesini vermemiz lazım. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin yaptığı o güzel duayı biz de yapalım mı beraberce dersimizin başında? Buyurun beraberce söyleyelim. Allahumme barikna fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım bizim hakkımızda Recebi ve Şabanı mübarek kıl ve bizleri selametle Ramazana ulaştır. Umuyorum ki güzel bir biçimde başlayacağız bu güzel rahmet mevsimine. Elimizden geldiğince bazı şeyleri hayatımıza gayret adına arttıracağız ki istifade edelim. Hepinizin bildiği bir şey var. Özel zamanlara sıkıştırılan bir ibadet ya da bir dindarlık anlayışı İslam'ın kabul etmediği bir anlayıştır. Mesela şimdi Recep gelecek, arkasından Şaban. Biz öncesinde, şimdi şu anda Cemaziyel Ahir'in son günlerindeyiz. Farklı bir halimiz var da Recep'e girince yapacağız. Ramazan'dan çıkınca hayatımızdaki bütün güzellikleri nihayete erdireceğiz. Böyle bir şey yok. Allah Resulü'nden öğrendiğimiz bizim şu elimizden geldiğince hayatın bütün alanlarında ve bütün zamanlarda Rabbimizin istediği gibi kul olmanın gayretini veririz ama bazen özel gün ve gecelerde arttırırız biraz daha. Biraz daha bazı şeyleri ziyadeleştiririz. Şimdi bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ya da sahabenin hayatına Farzların ikamesinde sorun yok, nafilelerin ihyasında sorun yok. Aklınıza gelecek her türlü güzellikler, hayırlar zaten var hayatlarında. Ama recep başlar başlamaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de var olanların üzerine eklenen bir bereket var. Ve gün geçtikçe artan artan artan Ramazan'da biraz daha artan Ramazanın ilk 10 gününde biraz daha artan, ikinci 10'unda daha artan, son onunda da zirveye varan bir hal var. Ramazan bittikten sonra da başladığı noktaya değil, nereden başladıysa az bir şey azaltarak ondan sonraki hayata da o güzellikleri yayma noktasında bir gayret var. Böyle yapmak için ben hatırlatıyorum inşallah bunları sizlere. Ama somutlaştırmayınca bazı şeyler ister istemez dedim ya hayatın bu hızlı ritmi bu hızlı ritim bizi koparıyor bazı şeylerden. Onun için ben istiyorum ki size 60 günlük bir program vereyim. Bu programı önce kendi nefsime veriyorum çünkü biraz sonra emir kipiyle konuşacağım. Hocalar öyle hep emreder gibi konuşur. Beni o sınıfa yazmayın ben hep ilk emri kendi nefsime yapıyorum. Dolayısıyla ben nefsime alacağım alacağımı inşallah siz de alacaksınız alacaklarınızı. 60 gün dememi de anladınız niçin olduğunu. Recep'i ve Şaban'ı söyledim. Ramazan'a ayrı bir program vereceğim erişirsek Allah'ın izniyle. Yazanlar yazsın, not alanlar alsın, aklında tutanlar tutsun. Öyle ağır bir program da değil yapılmayacak şeyler de söylemeyeceğim. Altından kalkamayacağımız şeyleri söyleyip boşu boşuna kendimizi öyle ağır sözlerin altına da sokmayacağız. Hepimizin bildiği ama biraz tamire ihtiyacı olan biraz böyle eksikleri tamamlama noktasında gayrete ihtiyaç olan yaralar var o alanlarda o yaraların sarılmasına ihtiyaç olan şeyleri sizlere hatırlatacağım. Birincisi şu muhasebe et. Teşhis ve tedavi için harekete geç. Uzatmaya gerek yok anlaşıldığı için. Çünkü dersimiz bugün baya bir yoğun. İnşallah siz alacaksınız alacaklarınızı. Muhasebenin ne demek olduğunu geçmiş derslerde de söyledim zaten. Farzları ikame et. En büyük farz olan namaz için eksiklerini tamamla. İmandan sonra en büyük hakikat namaz. Ve ne yazık ki namazlarımızda sıkıntılar var. Neler olduğunu siz benden daha iyi bildiğiniz için girmeyeceğim oralara. Cemaatle namaza dikkat et bu büyük bereketten mahrum olma. Bakın cemaatle namaz konusunda aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında olan bizim dünyamızda Yok. Öyle arkadaşlar biliyorum ki günler günleri kovalıyor. Günlerce cuma olmasa cumanın dışında cemaatle namaz hayatında yok. Hiç değilse şu rahmet mevsiminde ve vesselam efendimizin böyle bazen sahabayı, sahabeyi silkelediği bir mesele bu cemaatle namaz meselesi. Bilmem hatırlıyor musunuz o hadisi? İçimden geçiyor ki bazılarının evlerini yakayım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çok dehşet bir şey bu. Çünkü o imanımızın bir sembolü bizim. İnanın haftada birkaç gün bile olsa asıl olması gereken beş vakit namaz ama işte biz ahir zaman Müslümanlarıyız neyse oralara girmeyelim. Haftada birkaç kez bile olsa camiye ve cemaate giden adamın en başta kazandığı şey nedir biliyor musunuz? Kibri kırıyor. O kibir ayaklarının altına alınmış oluyor. O cemaatle namaz adama bir sürü şey öğretiyor da en fazla öğrettiği şeylerden bir tanesi o. Nafileleri ihya et Allah'a takdim edeceğin hediyeleri çoğalt. Nafile biliyorsunuz Allah'a sunulmuş hediye armağandır. Ve biz bu rahmet mevsiminde nafileler neyse bu nafile namaz, nafile oruç, nafile zekat, infak yani neyse o nafilelerin çoğaltılması. Beşincisi Kur'an ile irtibatına dikkat et. Her gün sana geliyormuş gibi bir miktar oku. Ben şöyle bir program takdim etmek istiyorum size. 60 gün ya, ya günde 10 sayfa okuduğumuzda. Bir hatim tamamlamış oluyoruz Recep ve Şaban'da zaten Ramazan'da coşacaksınız siz. Hadi o güne kadar diyelim ki günde 10 sayfa. En asgarisi bu olsun. Yapamayan 5 sayfa okusun önemli değil. Ama netice itibariyle bu cümlenin ikinci kısmı bizim için önemli. Bize geliyormuş gibi hani sahabi... Ya eyühellezine amenu duyunca lebeyk ya rab buradayım diyor ya. Yani kendisine hitap eden o ilahi hitaba ben muhatabım deyip karşılık koyuyor ya o. Ona bunu havale etmeden kendi üzerimize almak ve Allah'ın kelamını bu noktada üzerimize yoğunlaştırarak okumak. Bakın önemli bir şey daha söyleyeceğiz burada. Hayatta iseler anne ve babanı memnun et daha fazla dualarını almaya çalış. Hayatta ise cennet evinde senin cennet ayakları altında onların özellikle annelerin babalara karşı efendimizin söylediğini unutmayın. En kıymetli hazine onlar eğer benim gibi mahrum olduysanız yapacak bir şey yok. Orada da Allah Resulü yine bize yol açıyor diyor ki. Baban ya da annen gitmişse onların dostlarını ziyaret et. Bizim gibi kanatları kırık olanların yapacakları belli. Ama eğer sizin halen anne ve babalarınız hayatta ise Recep ve Şaban onların dualar, dualarının arttırılacağı bir imkandır, bir vesiledir. Bir diğeri Allah'ın hatırı için kırıldıklarını affet, kırdıklarının gönüllerini tamir et. Kırıldığımız insanlar var mı? E var. Ne yapalım insanız birbirimizi kırıyoruz. Şeytanın zaten savaşı bizimle belli. Aramıza düşmanlık ekecek. Benim sözümü sana büyütüyor. Senin sözünü bana büyütüyor. Bir başkasını getiriyor. Başka şeyler söylüyor. Aramızdaki o düşmanlığı arttırmak için her türlü yolu deneyecek. Kırdık ya da kırıldık. Önce burada ney? Allah'ın hatırı için kırıldıklarını affet hele bir kırıldıklarını sen bir affet sonra da kırdıklarının gönüllerini tamir et bir diğeri muhtaç ve mağdur olanlar için gayret et mazlumları sevindirmenin yolunu bul dokuzuncusu davet ve tebliğ için hareket et mahrum olan yüreklere dokunmaya çalış sonuncusu da belli zaten Duaları çoğaltmak için gayret et bu rahmet mevsiminden mahrum kalma. İnşallah bu on şeyi elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Bir heyecan oluşsun bizde benim güzel kardeşlerim ne olur bir heyecan oluşsun. Yani şöyle sizin yanınıza gelen üç aylar diye bir rahmet mevsiminin sizi silkelediğini fark etsin. Eğer siz bu noktada bir fark edilme meselesini yaparsanız işte budur zaten farkındalık oluşturmak. Allah'ın izniyle siz ondan sonrasını zaten halka halka başka şekillerde bir yerlere doğru sevk edeceksiniz. Şu modern hayat her şeyimizi aldı götürdü. Hayatın şu hızlı ritmi birçok şeyden bizden parçalar kopardı. Kopardığı en büyük parça da dinin. Heyecan olarak yaşanma meselesidir. Din heyecan ister. Unutmayın bunu heyecan ister. Eğer böyle bazen kalbiniz duracak gibi olmuyorsa... Rahmeti ilahiye ait bazı şeyler estiği zaman heyecanlanamıyorsanız böyle kalbinizde bir ürperti oluşmuyorsa bazı şeyler sizi sevindirmiyorsa bazı şeyler sizi üzmüyorsa bazı şeylerin hayatınızdan azalması sizde dehşete düşürmüyorsa artması sizde bu manada bir sevince vesile olmuyorsa işte orada bir kalp katılığı söz konusudur. Oraya bir el lazım bir nefes lazım inanın gelen rahmet mevsimi bunun en güzel yoludur. İnşallah elimizden geldiğince bu noktada gayret içerisinde olalım. Şöyle bir dua edelim mi birbirimize? Ben şöyle bir dua edeyim siz de bana aynı dua edin. Allah'ım şu rahmet mevsimini şu güzel kardeşlerim için hayırlara vesile kıl. Arttır heyecanımızı arttırabileceğin kadar. O bereketten bizi nasiptar et bize yardıracağın kadar ve işin neticesinde de 11 ayın sultanı olan Ramazan'a hayırlarla bizi ulaştır. Orada da daha fazla hayrı elde etme adına istifadelerimizi aç. Allah bu duanın kabulüne inşallah bizleri ulaştırmış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim bugünkü dersimizin başlığını vermiştim size. İbretlerle dolu bir kavim Semud kavmi. Bilmem hatırlınızda mı? Üçüncü dersimizin başlığı da neden Kur'an tarihten bu kadar bahseder ifadesini taşıyordu. Kur'an tarihten çok ciddi bir biçimde bahseder ve biz de bir soru sorduk o dersin başlığını koyarken neden Kur'an bu kadar tarihten bahsediyor? Yine Kur'an'ımızdan cevap vermiştik size. Hatırlayanlar hatırlayacaktır ama önemli olduğu için ben bir daha hatırlatmak istiyorum. Niye anlatıyormuş Kur'an bu kadar tarihi ders çıkarılsın diye kaf suresinin 37. ayeti öğüt alınsın diye kamer suresi 51. ayet ibret olsun diye ki en önemlisi bu zaten buna bir daha döneceğiz taha 128 hatırlatma yapsın diye hut 120 yolun kaderi öğrenilsin diye bu yolun bir kaderi var tarih bu kaderi bize öğretiyor. Bakara 214 örnek edinilsin mümtehine atmış bahaneye yer kalmasın Misa 165 Benzel, benzerlikler ortaya konsun Muhammed 10. Bakın burada ayetlerde var daha önceki derslerde de bunu verdiğim için detaylarına girmiyorum. Neden Kur'an anlatıyormuş bunun için ama burada en önemli mesele ibret meselesidir. Çünkü Kur'an geçmişlerin yaşadıkları o hayatı bize ibret olsun diye anlatıyor. Ancak ibreti biz biraz Türkçe'de anlam daraltmasına uğratmışız. İbret Kur'an'ı bir kavramdır. Biz biraz daha daraltmışız. Mesela ibret deyince Türkçe'de bizim aklımıza ne geliyor? Kötü bir örnek var. Ona bakalım o yanlışı yapmayalım gibi anlıyoruz. Kur'an sadece bize bunu söylemez. Kötü menfi müsbet fark etmez. Bir şeyi gösterince oradan dersler çıkarmamız adına bazı şeyleri bize söyler. Hatırlayın mesela Ahsenul Kasas olan Yusuf Suresi'nin 111. ayetini anlattığı anlattı anlattı Yusuf Aleyhisselam'ın böyle çocukluktan aldığı bir sürü şeyi söylediği 111. ayetine gelince "La kad kana fi kasasihim ibretun li dedi. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için ulul elbab için akıl sahipleri için ki ne olduğunu şimdi söyleyeceğiz ibret vardır. Yine Kur'an Ali İmran suresinde Bedir'i anlattığı ayetlerin içerisinde 13. ayet Ali İmran'ın şöyle bir ifadeyle bitiriyor o 13. ayeti. İnne fi zalike le ibretun ibreten li ulil ebsar. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük ibret vardır. Peki nedir ibret? Sözlükler bir sürü anlam veriyor. Ben üç tanesini vereceğim size. Görünenden görünmeyene geçmek. Nesnelerin ve olayların dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak. Olaylardan ders alıp doğru sonuçlar çıkarmak. Ve buna göre davranmak. İbret bu. Ve bunu yaptığımız zaman aslında Kur'an kıssaları bize bir şeyler söyleyecek. Çünkü ibret alınacak ya. Alındığı zamanda bunlar olması gerekiyor. Eğer bunlar olursa ibret alınmış oluyor. Aslında bu söylenenlerin hepsi. Biraz önce size verdiğim diğer tablodaki bütün her şeyi de içeriyor. Ders almayı da içeriyor örnek almayı da içeriyor yolun kaderini de içeriyor ötekini de içeriyor. Orada sayılanların hepsi ibret almanın içerisinde var aslında. Eğer biz ibret alırsak böyle oluyor. Peki benim güzel kardeşlerim kimler alacak ibreti herkes mi alacak? Hayır Kur'an söyledi zaten iki kesim sadece alıyor ulul elbab ve ulul ebsar nedir ulul elbab kendilerine verilen aklı en üst düzeyde kullananlar nedir ulul ebsar elde ettikleri bilgiden en üst düzeyde istifade edenler Allah sana akıl vermiş o aklı en üst düzeyde kullanmak seni ulul elbaptan kılıyor. Ulul elbap biliyorsunuz elbap lübün çoğulu. Lüb aklın böyle merkezi sayılır. Onun en iyi şekilde kullanılması anlamına geliyor. Ulul ebsar seni basiret sahiplerinden kılması adına görüşün derinliliği biliyorsunuz basiret. O görüşün derinliliğini kazanmak için elde ettiğim bilgiyi bilince dönüştürüp o bilinç üzerinden de bazı şeyler çıkarmak. Peki kolay mı benim güzel kardeşlerim? Hayır. İnanın ki çok zor bir şeydir. Bakın ben size söyleyeyim aklını kullanmak. Onun için çoğu insan aklını kullanmak istemez. Hep birileri söylesin ben yapayım der. Niye ben kendimi sıkıntıya sokayım? Birileri der ki işte al beni nasıl güdersen güt. Açıkça bunu demese de netice itibariyle uygulama öyle. Kitle dediğimiz şey nedir? Budur işte kitle. Birilerinin yönlendirmesiyle hareket eden sürü demek çoğu insanda o sürünün içerisinde kendisini sürü olarak kabul etmese de aklını tam anlamıyla kullanmadığı için o kitlenin içerisine dahil oluyor. Bunu Kur'an'ımız söylüyor aslında bize. İnanın ki akledenler her zaman az olacak basiret sahipleri her zaman az olacak. Ama bir hakikat var bilmem bana katılır mısınız katılmaz mısınız? Şu an azın da azını yaşıyoruz. Zaten az olacaklar. Azın da azını yaşıyoruz. Bir acı daha yaşıyoruz şu anda. Azlarda istenilen oranda kalite yok. Yok yani bugün ümmeti Muhammed'in hali böyleyse. Bizim dönüp bir kere bunları sorgulamamız gerekiyor. Eğer akledenler, aklını kullananlar, basiret sahipleri gerçekten kendilerinden isteneni yerine getirmiş olsalardı farklı şeyler ortaya çıkacaktı. O halde burada bizim yapmamız gereken bir şey var benim güzel kardeşlerim. Vallahi aklın hazmı, zihnin bazı şeyleri algılaması, yemeğin hazmından daha zor çünkü hakikat acıdır ve acıtır zordur hakikati içselleştirmek oturup bir mesele üzerinde tefekkür etmek zordur ama bu zor olana bizi çağırıyor aziz Kur'an'ımız. Eğer böyle yaparsanız ulul elbaptan olursunuz böyle yaparsanız ulul efsardan olursunuz hem aklınızı kullanırsınız. Hem basiret sahibi olursunuz dolayısıyla feraset sahibi olursunuz. Bu noktada da siz Allah'ın sizden önceki ümmetlere ait verdiği bilgiler üzerinden dersler çıkarırsınız. Yani ibret alırsınız tarihin kötülerini tekerrür ettirmesiniz. İyilerin tekerrür etmesinde hiçbir mahzuru yok. Kötülerini tekerrür ettirmesiniz. Peki halimiz böyle mi olmadığını biliyorsunuz. Bu Kur'an'ı niye getirdim biliyor musunuz buraya? Bir şeyi size göstermek için getirdim. Aslında geçenlerde gösterdim de herhalde o zaman inceydi Kur'an. Tam meramımı anlatamamışım. Bir daha dedim aynı şeyi söyleyeyim. Şöyle 400. sayfayı açacağım. Bakın şu kadarlık kısımda Allah geçmiş ümmetleri anlatıyor bize. 400 sayfa neredeyse. Kur'an'ın toplamı ne kadar 6.236 ayet ya 4.000 ayet geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Geçmiş ümmetlerin kısalarını bize anlatıyor. Şimdi ben siret Embiya Enbiya dersi yapıyorum ya peygamberler tarihi yapıyorum. Şu kadarlık kısmı anladığım zaman ben Kur'an'ın tamamını anlamış oluyorum zaten. Rabbimin maksadını anlamış oluyorum muradı ilahiyi kavramış oluyorum. Ve bugünün dünyasına hayatıma izler taşımış oluyorum. Benim derdim İdris Aleyhisselam'ı Aleyhisselam anlatırken İdris Aleyhisselam'ın yaşadığı o tarihten bir bilgi vermek değil. Bunun bana bir faydası da yok. Ben istediğim kadar o tarihi ezberleyeyim geçeyim. Oradan ben hayatıma bazı ibretler dersler taşımadıktan sonra. At kavminden bu noktada bazı şeyleri taşımadıktan sonra Semud kavminden taşımadıktan sonra ta sadece tarihin anlatılmasının ve tarih üzerinden hamasetvari destanlar yazılmasının inanın ki bize bir faydası yok. Eğer faydası olsaydı inanın Mekke'nin cahiliyesinde geçmişlerin masallarını hikayelerini anlatan öyle adamlar vardı ki siz onlardan bir tanesine denk gelseydiniz ve o adamların meclisinde bulunsaydınız kalkmak istemezdiniz oradan. İsterdiniz ki saatlerce sürsün. Çünkü inanılmaz bir cazibeyle inanılmaz bir üslupla inanılmaz bir güzellikle anlatıyor. Şimdi benim dersim biraz bir saati geçsin başlayacaksınız siz böyle şey olmaya adam öyle anlatmıyor canlandırmalar yapıyor nadir ibni haris mesela ut eşliğinde anlatıyor böyle farklı bir şekilde anlatıyor ondan sonra anlatırken de böyle kılıç işte bir yerde adamın ensesine vuracak tam orada diyor ki sahne kapandı arkası yarın yarına kadar da Mekke'nin gündemini adam meşgul ediyor böyle mesele anlatmak değil mesele tarihin aktarımı değil mesele tarihi bilgiye vakıf olmak değil mesele şu aziz kitabın o tarihi anlatırken maksadına uygun davranmak o maksatta ibret almaksa ibret alacağız ibret almak için gayret edeceğiz eğer bunu yapabilirsek burada bu sireti enbiya derslerini yapmamızın bir anlamı olacak Cenab-ı Hak hepimizi ibret alanlardan eylesin gelelim Semud kavmine Şimdi hatırlayın aslında sıralamada dördüncü kavim olarak karşımıza geliyor. Eğer biz Hazreti Adem'i ve Hazreti Adem'in oğullarını birinci kavim olarak kabul edeceksek ki öyle edeceğiz. İkincisine Hazreti Nuh'u yazdık çünkü İdris Aleyhisselam Adem oğullarına geldi. Zaten arada çok fazla fazla yok. Hazreti Nuh ve Hazreti Nuh'un kavmi. Üçüncü sırada Hud Aleyhisselam ve Ad kavmi. Dördüncü sırada Hazreti Salih ve Semud kavmi. Şu anda biz de sıralamada dördüncü sırada olan Semud kavmini dolayısıyla o kavme göndere, gönderilen Hazreti Salih'i anlamaya çalışıyoruz. Arka arkaya geldiklerinin Kur'an'i delilleri var ve Kur'an genelde bir beraberce anar bunları. Biliyorsunuz Semud kavmi de ikinci ad diye ya da ad uhra diye anılır. Birinci at helak oldu gitti oradan iman edenler kaldı. O iman edenler bir miktar yine Yemen bölgesine yakın bir biçimde bir yerlerde yaşadılar. Sonra bazı olaylardan dolayı biraz daha biraz sonra haritasını göstereceğim size. Yukarılara doğru hicret ettiler ve geldikleri yerlerde şehirler kurdular. Koca bir medeniyet oldular ve o medeniyet o kadar farklı bir boyuta taşındı ki şu ana kadar izleri taşınan izleri gelen bir medeniyetin temellerini orada atmış oldular Salih aleyhisselam ile Hud aleyhisselam arasındaki neseben yakınlığı da görebilmemiz için size şöyle bir soy silsilesi getiririm görünüyor mu böyle uzaklardan biraz görünüyor bakın Nuh aleyhisselam Sam İrem İrem'den sonra ikiye ayrılıyor zaten bu Salih aleyhisselamın soyu buradan devam ediyor Hud aleyhisselam da burada eğer kaynaklarda birkaç isim varsa onları da yazdı ki en azından onlar da gözükmüş olsun şu tarafa da göstereyim siz tek tek bakarsınız özellikle İbni Sad'ın tabakatında Taberi'nin tarihinde Belazuri'nin ensabul Eşrafında bu noktada bilgileri alabiliyoruz ne kadar bu noktada isabet kaydı diyorlar onu bilmiyoruz ama netice itibariyle bizim tarih kitaplarımızda bu var İrem'den sonra ayrılan ve Salih aleyhisselamın mezhebini gösteren şu soy silsilesi hakkında da yine tarih kaynaklarında bazı bilgiler de var buradan görüyoruz ki aynı soy aslında paralel Sadece böyle bir ayrışım var. Dolayısıyla bir yönüyle eğer yanlış bir şey söylemiş olmazsak amca çocukları da sayılabilirler. Ama ataları bir netice itibariyle Hud aleyhisselam biraz daha erken bir zamanda geliyor. Aradaki farkı zaman tarihi itibariyle de bazı şeyleri şimdi söyleyeceğim. Şimdi benim güzel kardeşlerim şöyle bir başlık açmak istiyorum. Aynen Hud aleyhisselamı işlediğim üzere işleyeceğim bu bölümü. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Salih dediğimizde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Şöyle bir tablo çıkıyor. Kur'an'da isim olarak 10 yerde anılan bir peygamber Salih aleyhisselam. Ayetleri hızlıca söyleyeyim. Araf 73, 75, 77, 189. Hud 61, 62, 66, 89. Nemil suresi 45 şu ara 142. Salih diye peygamber Aleyhisselam'ın ismi olarak anıldığı ayetler bunlar. İkincisi Kur'an'da Kur'an'da gönderildiği bölge olan Hicr bölgesi müstakil bir sureye isim olarak verilen bir peygamber. Hatırladınız mı? Hud Aleyhisselam'ında onun da bölgesi Kur'an'da müstakil bir surenin adıdır. Neydi? Ahkaf bölgesi. Ve Ahkâf süresi. Suresi. Burada da tertipte 15. süre olan Hicr Suresi o bölgenin ismi olarak anılır. Hicr ne demek? Kucak anlamına geliyor Arapçada. Eşya etrafı örülü duvar anlamına geliyor. Akıl anlamına geliyor. Ama asıl burada Hicr diye söylenmesinin sebebi belli zaten. Duvarlarla korunduğu için. Hatırlıyor musunuz Kabe'nin hemen hatim duvarının. Oradaki isim ney? Hicri İsmail aynen oradaki isim de oradan zaten Hicri İsmail. Dolayısıyla biz Salih aleyhisselamla alakalı bilgileri Hicir süresinde de okuyoruz ve o bölgeye ait bilgiler de var. Kur'an'da gönderildiği kavim olan Semud kavmi isim olarak 26 yerde geçen bir peygamber. At kavmi 24 yerde geçiyordu Semud kavmi ise 26 yerde geçiyor. Çoğu yerde de beraberce anılıyor. Ad ve semut arka arkaya anıldığı çoktur zaten. Bir diğeri Kur'an'da geçelim değil mi bunu? Kur'an'da bakın orada bir ayrıntıyı göreceğiz. Şehirlerinden, evlerinin yapılarından, inanç sistemlerinden, sosyal ve kültürel hayatlarından bahsedilen bir kavme gönderilmiş bir peygamber. Ad ad kavmini hatırladığınızda ad kavminde burada bir ayrıntı vardı olmayan şu anda burada olmayan neydi insan yapılarından semut kavminde burada çok fazla bir bilgi yok semut kavminde daha fazla evlerinin yapılarına ait bilgiler var Kur'an bu bilgiyi de bizim nazarlarımıza veriyor Kur'an'da doğrudan kısa olarak 76 ayetle mücadelesinden bahsedilen bir peygamber Kısa olarak dememin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Başka ayetlerde de var ama özellikle olay anlatılıyorsa o ayetleri biz topladık ki birazdan o tabloyu vereceğim size. 76 ayet. Nerede geçtiğine baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Aynen Hud aleyhisselam ve Ad Kami'nde olduğu gibi gelen bütün ayetler Mekke'dir. Mekke döneminde daha ilk günlerde nazil olmaya başlamış. Onların üzerinden veriyor. Kur'an do, dolayısıyla Rabbimiz mesajlarını sonuncusu da şu Kur'an'da bu kadar detaylı anlatılmasına rağmen geçmiş vahiy mensuplarının kitaplarında oldukça az anlatılan bir peygamber Hud aleyhisselam Pevrat'ta diğer kitaplarda hiç yok denecek kadar Semud kavmi ve Salih aleyhisselam çok az ama cahili Araplarının şiirlerinde Semut kavmi ile alakalı bazı bilgiler var. O kadar detaylı değil. Bu konuda en detaylı bilgileri Kur'an'ımız veriyor zaten bize. Bakın Kur'an bu kadar güzel bir bilgi sunuyor bize. Derdinin tarih olmadığını bir daha hatırlarsak demek ki Kur'an'ın başka bir derdi var. O derdinin ne olduğunu da şimdi göreceğiz. Semut kelimesinin kökeni Peltekse ile yazılıyor biliyorsunuz Semut, Semet. Semet az su demek. Eğer suyu azsa bir yerin adı Semet, Semut da buradan geliyor. Bölgenin en kıymetli şeyi su. Peki nereden geldi imtihan? i̇mtihan da sudan geldi. Neyse zafiyetiniz Neyse kıymet verdiğiniz şey imtihanınız oradan geliyor böyle bu, bu, bugün de böyle bizim kendi hayatımıza bakın mesela siz neye böyle çok fazla hassassanız gelir oradan hanımsınız mesela temizliğe inanılmaz derecede önem veren düzene inanılmaz derecede önem veri, veren birisiniz Allah tutar sizi bir kocayla evlendirir adam dağıtır yıkar sizi çileden çıkarır. Babasın farklı bir biçimde bir hassasiyetin var. Sana öyle bir oğlan verir öyle bir kız verir ki senin o hassasiyetini kaşır kaşır durur. Sen en hassas olduğun şey neyse arkadaşlarınla dostlarınla akrabalarınla onunla imtihan edilirsin. E o zaman niye ortalığı velvele veriyoruz? Bu, bu Bu işin kaderi bu yapacak başka bir şey yok. Su inanılmaz derecede kıymetli neler yaptığını biraz anlatacağım şimdi size. Gelen imtihan da oradan geliyor. İmtihanın büyüklüğünü biz oradan göreceğiz zaten. Deve meselesi, devenin Semud kavmi ile olan ilişkisinin temelinde de zaten bu su meselesi var biliyorsunuz. Şimdi neresi burası? Bilmem ne kadar gözükür o taraflardan. Bakın şurada gösteriyor zaten harita. Medain Salih diye söylenen yer. Taranan bölge. Tayma ya Tebuk'a çok yakın. Zaten Tebukla Şam arasında. Ben gittim bu bölgeye. 2010 yılında nasip oldu. Sizde böyle özellikle bu alanda çalışan kardeşler var içinizde. Muhakkak gitmenizde fayda olan bir yer. Çünkü çok özel bir coğrafya orası. İnanılmaz derecede bir miras var orada ki Suud coğrafyasında biliyorsunuz tarihi hiçbir eserin kalmadığı ama burada var ve burada koca bir şehir var. Hoca bir şehrin kalıntılarına ait şeyleri gördüğünüz zaman aziz Kur'an'ın anlattıklarını orada canlı ayetler eşliğinde daha iyi bir biçimde anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Medine'nin üst taraflarına düşüyor. Medine ile Tebuk arası zaten göreceksiniz ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de Tebuk gazvesine giderken buradan geçiyor. Geçerken her şeyi öğrettiği gibi böyle ibretvari yerlerden geçerken nasıl geçilmesi gerektiğinin de yolunu ve yöntemini bize öğreterek bazı şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem onu yeri geldiğinde göreceğiz inanılmaz derecede burada bazı eserler kalmış benim güzel kardeşlerim buradaki vadi en büyük ve en önemli vadi vadi-i kura tarihte de çokça adını duyarız en önemli şehir Ula şehri Bölge en önemli bölge ismi de Hicir. Dolayısıyla bu isimlerle de anılıyor. Kur'an'da da biliyorsunuz biraz önce söyledik Hicir alakalı şeyi o da var. Bunların hepsinin detaylarını veriyor bize Kur'an. Şöyle bir bakın Allah aşkına. Koca bir çölün ortasında böyle volkanik dağlar. Ne demişler biliyor musunuz adamlar? Ya demişler ad yüksek yüksek sütunlar yaptı ama gelen azap o sütunları yerle bir etti bıraktı. Biz dağları oyup dağların içinde evler yapacağız. Bize bir şey olmayacak. Mantık bu. Zannediyor ki Allah'ın azabından onu koruyacak şey sağlam yapı. Daha sığınırsam kurtulurum bunu da söylemişti değil mi Nuh aleyhisselamın oğlu? Ama meselenin o olmadığını anlayamamışlardı. Onun için bu dağları oyup evler yapmışlardı işlerinde. İnanılmaz evler yani internette var ben hepsini burada size gösterecek değilim. Bakın şurada kapılarını da görüyorsunuz. Ben girdim içlerine gittiğim zaman 2010 Ağustos ayıydı. Neredeyse 50 dereceye varıyor sıcaklık içeriye giriyorsunuz senin. İnanılmaz. Kışında tam tersiymiş. Kışında sıcakmış. Zaten taşın öyle bir özelliği var biliyorsunuz. Adamlar bunu yapmışlar. Motifleri kurdukları şeyler bambaşka bakın burada biraz daha ayrıntı var. Bunun gibi şu anda 80'e yakın ev tespit edilmiş. Bazı salonlar var mesela meclis olarak kullandıkları yerler koca bir yer salon. Mezar olarak kullanıyorlar buraları ölülerini buraya defnediyorlar ruhlarının kendileriyle beraber olduğuna inanıyorlar. Şuradan ben bir tane daha size biraz daha yakın bir resim göstereyim daha iyi anlaşılacak. Mesela bakın şurada görüyor musunuz üst taraflarında zaten çok az yağmur yağıyor bu bölgeye yağmur yağdığı zaman yağmuru tutacak havuzlar var. O havuzlardan sulama sistemi oluşturmuşlar. Yağmur yağar yağmaz aşağıda kuyular var sular kuyulara iniyor. Kuyularda toplanıyor ve o kuyularda toplanan suyla ihtiyaçlarını gideriyorlar. En kıymetli şey su o suyu zayi etmemin adına da böyle bir sistem oluşturulmuş. Tarih ne zaman tarihi şimdi söyleyeceğim hatırlayın ve bir şey daha ne olur hatırlayın. Öyle bize yıllardır anlattıkları gibi insan hiçbir şey bilmiyordu işte süreç içerisinde öğrendi şudur budur. Meselenin öyle olmadığının işte en bariz işaretlerinden bir tanesi milattan önce 2000'li yıllar 2150, 2300, 2700 farklı tarihler veriliyor. Bu kadar erken bir dönemde insanlığın geldiği nokta bu. Ve bunun üzerinden bir sürü şu anda ilmi, bilimsel, makaleler yazılıyor değerlendirmeler yapılıyor arkeolojik kazılar devam ediyor İnanın biraz daha dikkatle olsa o bölgede daha, daha çok çok şeyler çıkacak evet size millet meclisini göstereyim burası beyefendilerin millet meclisi buradan içeriye girdiğinizde şurada kocaman bir salon sizi karşılıyor genelde toplantılarını burada yapıyorlar Biraz sonra derslerin sonunda en tehlikeli örgütü size ifşa edeceğim inanılmaz bir bilgi vereceğim size derin bir güçten bahsedeceğim size böyle flaş flaş flaş diyeceğiz. Dünyanın en derin örgütünü Semut kavminin üzerinden öğreneceğiz o örgütün toplantılarını burada yaptıklarının rivayetlerini okuyoruz zaten Kur'an'da da o örgüte ait bilgiler okuyoruz. Dolayısıyla inanılmaz bir yer gerçekten bu noktada sadece siz sıkılmayasınız diye bu kadar kısa tuttum çok şey söylenir. Bakın görüyor musunuz buradaki kemerleri motifleri bizim meşhur coğrafyacımız İbni Batuta 1300'lü yıllarda vefat etmiş birisi biliyorsunuz. Buralara geliyor aktarırken şöyle bir ifadesi var taptaze diyor sanki boyası yeni yapılmış gibi. İnanın ben 2010'da gittim ben de aynısını gördüm. Taşlar inanılmaz derecede yepyeni gibi duruyor. Orada zaten sonraki süreçte hayat devam ediyor. Mesela Ad kavmi ile Semud kavmi arasındaki en büyük fark odur. Allah Ad kavmine helakı gönderdiğinde şehirlerini yerle bir etti. Ama Semud kavmine helak geldiğindeki nasıl geldiğini göreceğiz. Sadece inkarcılar öldü şehirler kaldı sonra nebatiler geldi oraya sonra başka kavimler geldi yıllar yılı o şehir kullanıldı yani o şehir insandan beri kalmadı insanlık orada devam ettirdi sürecini sadece Semud kavminin inkarcıları o helak sırasında yok olup gittiler ondan sonraki süreç zaten devam etti gitti şimdi benim güzel kardeşlerim bu bilgilerde aklımızda dursun Gelin Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Salih ve, Salih ve Semud kavminin hangi ayetlerde geçtiğini de hızlıca görelim. Sonra meselenin ibret boyutuna gelelim. Bakın şu tabloya dikkatlice bakın. Araf suresi 73-79-7 ayet. Hud suresi 61-68-8 ayet. Hicr suresi 80-84-5 ayet. İsra 59 bir ayet, özel bir ayet. Yerinizde olsa ayete gider bakarım. Ayet başka şeyler söylediği için bir ayeti almak durumundaydım burada. Şu ara süresi 141-159 19 ayet. Nemil süresi 45-53 9 ayet. Fussilet süresi 17-18 2 ayet. Zariyat süresi 43-45 3 ayet. Kamer suresi 23-31-9 ayet. Hakka suresi 4-5-2 ayet. Fecir suresi 9 ile 14-6 ayet. Feciri okuyanlar şunu görebilirler orada. Ayetlerde Firavun'dan da bahsediliyor ayetlerin devamında. Ama o ayetler bir bütün Ad, Semud, Firavun'dan. İbretvari bir biçimde bahsettiği için Semud'u anlattığımız ya da anlayacağımız bir yerde o ayetlere müracaat etmek durumundayız. Şems suresi de 11-15-5 ayet. Kaç ayet toplamda? 76 ayet. 76 ayet doğrudan Salih aleyhisselam ve gönderildiği kavim olan Semud kavmine ait bilgileri veriyor bize. Peki benim güzel kardeşlerim. Şimdi burada sizi ben biraz rahatlatayım. Aslında ben bunu Hud aleyhisselamın dersini işlerken yapmak istedim. O zaman tam yarı yıl tatiline geldi yapamadık. Öğrenciler gittiği için bunu da yaptım. İlahiyat fakültesinde okuyan bizim talebelerden 3 tane kardeşimize dedim ki hele bir sor bakalım arkadaşlarına. Sokağa caddeye değil o bazen böyle mikrofonu uzatıyorlar ya rastgele işte o, o değil. İlahiyatta ilahiyat fakültelerinde ki medresede de, de yapsaydık farkı olmayacaktı. Burada ben ilahiyat medrese çatışması da yaptırmıyorum. Bir acımızı ortaya koymak için bunları konuşuyorum. Yoksa bir derdim yok benim başka. 50'ye yakın arkadaşa soruluyor. Hazreti Salih deyince aklına ne geliyor? okuyayım mı cevapları okumayayım mı birkaç tanesini pek birkaç tanesini okuyayım siz siz istediniz ben aslında okumayacaktım sadece dedim getireyim ama okumayayım diyor ki bir kardeşimiz Hud'un babası olduğunu hatırlıyorum herhalde bir mucize olan bir kavim olması gerekir entelektüel olarak hayvan haklarını savunan bir peygamber bu cevabı veren baya bir entelektüel bir kardeşimiz çok bir şey bilmiyorum bilgim de yok ama herhalde salih bir insan ile ahir daha fazla gitmeyeyim evliya olduğunu düşünüyorum demiş bir tanesi ve bir şeyler neyse fazla gitmeyelim dediğim gibi Genel anlamda da söylenen şu benim güzel kardeşlerim. Salih aleyhisselam mucizesi var deve. Ne vardı Ad kavminde Hud aleyhisselamı işlediğimiz dersleri hatırlayın. Büyük adamlar. Orada akılda kalan sadece büyük adamlar. Burada akılda kalan sadece deve. Peki deve ne? Deve ne ki? O devenin mucize olarak gelmesiyle alakalı ne var bizim aklımızda? Yok. Hani ibret alacaktık? E alamadığımız için zaten bu haldeyiz. Dolayısıyla bunları aziz Kur'an öylesine anlatmıyor. Bakın göreceksiniz önümüzdeki derslerde. Salih aleyhisselama gelen o büyük mucizenin ne kadar büyük mesajlar taşıdığını göreceğiz. Ama ben şimdi... Saatler de gidiyor hızlıdan size ibret adına birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Kur'an söylüyor bunları ayetleri detaylarını göreceğiz ilerleyen derslerde. Nedir 6 tane size onların üzerinden bize verilen ibretlerin ne olduğunu göstermek istiyorum. Nedir biliyor musunuz birinci ibret Allah'a ortaklar koşulduğunda zillet artmaktadır. Şirk neydi? Büyük zulümdü. O zulme düşen zillete mahkum oluyor. Ve Semud kavminin üzerinden aziz Kur'an'ın bize verdiği en önemli mesaj da budur. Onlar şirk'e düştüler ve zelil oldular. Şirkte de debelendikçe zilletleri arttı. O zilletten kurtulma adına Salih aleyhisselam çırpındı. Etmeyin eylemeyin dedi ya. Allah'la beraber başka putlara tapmayın dedi. Şunu yapmayın bunu yapmayın dedi ama dinletemedi adamları. İkincisi. Zafiyet nereden ise imtah oradandır. Gördük değil mi biraz önce söyledim onu. Neydi zafiyetleri? Su. Nereden geldi imtihan? Sudan geldi. Üçüncüsü. Kamunun malına hürmetsizlik edildiğinde bereket dağılmaktadır. Kamu nedir? Milletin malı. O mala eğer bir hürmetsizlik varsa ben buradaki hürmetsizliğine maksatla kullandığımı anlıyorsunuz değil mi? Mesela yolsuzluk ettiyse, hırsızlık ettiyse, rüşvet aldıysa, adam kayırdıysa, torpil yaptıysa sayın sayın sayın sayın bunların hepsi kamunun malına hürmetsizliktir. Bunun olduğu yerde bereket yok niye bugün İslam coğrafyalarında bereket yok bundan dolayı bu saydıklarımın hepsi var bizde var bizde var niye inkar edelim var işte olduğu için zaten bereketsizlik hayatlarımızı kapsamış. İslam coğrafyaları deyince biraz yuvarlak bir ifade oluyor ya bu memlekette de var ben İslam coğrafyaları deyince bu memleketi ayırmıyorum ki. Bugün her tarafta bu noktada sıkıntımız var ve aslında göreceğiz orada o deve bize bunların üzerinden öyle bir mesaj veriyor ki eğer anlarsak anlamazsak kendi halimizde bırakırsak zaten yapacak bir şey yok. Bakın dördüncüsünde diyor ki o Semut kavminin üzerinden kibrin olduğu yerde hakikati işitmek zorlaşmaktadır. Ocaklarını batırdı bu kibir. Bizim de ocağımızı batırıyor. Çünkü kibir nedir? Adam kendini üstte görüyor. Kulağını tıkıyor hakikati. Ben diyor zaten ondan farklıyım diyor. Şöyleyim diyor, böyleyim diyor. Bir sürü şey söylüyor. İşte burada bu kibir meselesinin de yine Semut kavminin ocağını batırdığını, yani helakı onlara getiren en önemli şey olduğunu göreceğiz. Beşincisi benim güzel kardeşlerim dikkat edin buna bir daha döneceğim. Küfür elindeki imkanları kaçırmamak için organize bir güç olarak hareket etmektedir. Kaydedin bunu zihinlere şimdi geleceğiz bir daha. Çünkü küfrün elinde imkan var. Adam istemiyor menfaati kesilsin. İstemiyor bir, bir şekilde bir şey olsun. Zaten başka da derdi yok ben size söyleyeyim. İnanın ki küfrün öyle fazla fa derdi yok. Ne ideoloji derdi var ne din derdi var. Tek bir derdi var menfaat derdi var. O menfaati de kaçırmamak için inanılmaz derecede organize çalışıyor küfür. İnanılmaz derecede planlar yapıyor. İnanılmaz derecede bu noktada adımlar atıyor. Projeler üretiyor. Ne yapıyorsa bir miktarını şimdi söyleyeceğim. Sonuncusu ne? Tuğya'nın yayıldığı zeminde... Helak kaçınılmazdır tuğyan varsa helak var tuğyan varsa tufan var ya her kavminde tufanı başka tuğyan neydi onu söyledik Nuh Aleyhisselam'ı işlerken azgınlık Allah'ın sınırlarına riayet etmemek hududullaha aykırı davranmak hukukullaha aykırı davranmak Allah'ın belirlediği sınırlara aykırı davrandığınız anda olan oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim biz birbirimizi tanıyoruz artık siz de benim uslubumu fark ettiniz böyle bazı şeylere çok ehemmiyet veriyorsam ben sesim titriyor elim titriyor yüzüm kızarıyor bir hale giriyorum öyle hallere girerek size bir şeyi söyledim şimdiye kadar Allah bana nefes verdiği müddetçe de söyleyeceğim o şey de şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i 23 yıl gibi kısa bir zamanda başarıya ulaştıran en önemli meselelerden bir tanesi düşmanını iyi tanımasıydı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi başarıya götüren en önemli şeylerden bir tanesi kendi imkanlarının tam anlamıyla farkında olmasıydı. İmkanlarının farkında düşmanını da tanıyor ona göre mücadele ediyor. Karşısında peygamberimizin de 3 cephe vardı bizim de şu anda 3 cephe var kıyamete kadar da böyle olacak küfür cephesi var nifak cephesi var cehalet cephesi var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küfür cephesiyle strateji üzerinden mücadele etti nifak cephesiyle tedbir üzerinden mücadele etti cehalet cephesiyle merhamet üzerinden mücadele etti başka yolu yok çünkü bunun ve aleyhisselatu vesselam efendimiz onun üzerinden başarı elde etti. Şimdi benim güzel kardeşlerim, aziz Kur'an bu Semut kavmini anlatınca çok mühim bir örgüte dikkat çekiyor. Örgüt demek durumundayım. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Gerekçesini söyleyeceğim. Bu örgüt dünyanın en eski örgütü. En güçlü örgütü. En kapsamlı örgütü imkanları en fazla olan örgüt bu örgüt acayip bir örgüt ve şu anda da var olan bir örgüt ve kıyamete kadar da var olacak bir örgüt bu örgüte karşı zaten bizi uyarmak için aslında Kur'an dikkatlerimizi çekiyor. Nerede? Nemil suresinin 48. ayetinde ne diyor Rabbimiz? Ve kâne fil medînetî tis'at-u Yufsidu fil ardi ve la Yusluhun. Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Buradaki tisatu rahdini, bazıları dokuz kişilik çete, bazıları dokuz çete olarak anlıyorlar. Dil bu ikisine de müsait ve doğru. Yani 9 kişilik çetede olabilir 9 tane çete olur çetenin başkanları 9 tane olur onlar da bir tane çete olur öyle de mümkün. 9 kişilik bir çete var ve bu çete yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlar. İşleri güçleri fesat İşleri güçleri ıslaha karşı durmak bu o gün anlatılıyorsa ve Kur'an bunu bu kadar detayla anlatılıyorsa ya Semut kavminin içerisindeki bir çeteyi Kur'an niye anlasın bize Allah aşkına niye anlasın ya bunun üzerinden bir şey veriyor demek ki bize demek bu devam edecek kıyamete kadar bu devam edecek ki Kur'an bu noktada bize bir bilgi veriyor. O çetenin ne olduğunu isimlerinin neler olduğunu neler yaptıklarını göreceğiz onların bilgileri var bizim kitaplarımızda ama ben şimdi bu çetenin bu örgütün bir numarasını açıklıyorum size bir numarası kim? O örgütün 9 tane kullandığı alanlar ne? Onları veriyorum size. Aklınızda kalsın diye de formüle ettim. 5S 5Ş 4S. Unutmayın. 5Ş 4S işte örgütün adı bu. Buyurun. Kim okuyacak? Hizbu Şeytan. Bu örgütün adı bu. Hizbu Şeytan mücadele süresinde geçen Kur'ani bir kavram. Size bir ders yaptım hatırlıyor musunuz sembollerimizi kavramlarımızı sakın kimseye kurban vermeyin diye. Bunun karşısında bir tane daha var onun adı ne Hizbullah. Hizbullah bugün birilerinin anladığı gibi bir örgüt ismi değil. Biz Kur'an'ın kavramlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Birileri bunları yanlış şeylere alet ettiler diye vaz mı geçeceğiz Kur'an'ın kavramlarından. Bu Hizbu şeytan bu örgütün bir numarası Hizbu şeytan. Bu örgütün bir numarası şeytan. Şeytan ve taraftarları. Ne yapıyor peki şeytan ve taraftarları? Çeteler kurmuş. İlk çete şirk çetesi. Allah'a karşı savaş açmış. İnsanların tevhid akidesini zedelemek için her yolu deniyor. Her yolu. Ve şirki ambalajlar içerisinde sunuyor. Neler neler. Şöhret çetesi var. Eğer seni şöhretle alacaksa ki çok ciddi bir hastalık bu. Ben size söyleyeyim İnanın şu anda bizi bekleyen en tehlikeli meselelerden bir tanesi. Herkes bir meşhur olma derdinde biliyorsunuz o meseleyi. İşte 5-10 yaşındaki çocukların yaptıklarını görüyorsunuz yani çocukların ayarları bozulmuş. Ve o çocuklarda suç yok çağ böyle. Çal ve o çete yapıyor bunu o çete halen şöhretle bunu yapıyor. Şehvet çetesiyle yapıyor şantajla yapıyor şiddetle yapıyor. Her biri için birçok şey söylenir saatler geçtiği için fazla yormayacağım sizi. Diğer dört sedene var siyaset var servet var sanat var spor var bunlarla da yapıyor. Siyasetle yapıyor seni alıyor bambaşka yerlere ona mahkum ediyor bir şekilde onu eviriyor çeviriyor neler neler bu noktada yapıyor. E, servet güç güçle yapıyor güçle ifsad ediyor halen o mücadeleyi ve o kavgayı devam ettiriyor. Sanatla yapıyor adı sanat ama Hah, ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz adını sanat koyup adını bilmem ne koyup içinde yaptığı şey eğer ifsatsa işte bu o başlığa giriyor ve bugün sporla yapıyor bakın kitleleri uyutulan bir araç binlerce insanı milyonlarca insanı bununla uyutuyor ve bu örgüt en güçlü bir biçimde bu alanların hepsini kullanarak şeytanın taraftarı olma özelliğini yerine getiriyor bugün böyle Dün semut kavminde bu 9 kişilik çete ya da 9 çete Salih aleyhisselama karşı bu mücadeleyi veriyordu. O gün mücadele Salih aleyhisselamla bu 9 çete arasındaydı. Bugün mücadele senle benle o 9 kişilik çete arasında. Yarın da devam edip gidecek. 9-7 olur 11 olur 13 olur çok önemli değil. Ama önemli olan bir şey var burada hak ve batıl mücadelesi. Sonuna kadar devam edecek hiçbir zaman batıl pes etmeyecek çünkü batılın temsilcisi olan yani o örgütün başı olan şeytan kıyamete kadar Allah'tan mühlet aldı ya devam ettirecek o ambalajı değiştirecek farklı bir noktaya getirecek mücadeleyi sonuna kadar devam ettirecek peki onlar mücadele edecekler batılın taraftarları mücadele edecekler ey hakkın taraftarları ben de size soruyorum siz edecek misiniz etmeyecek misiniz mücadeleyi? İnşallah edeceğiz. Edeceğiz, mecburuz. Başka bir yolumuz yok. İkinci bir seçenek yok burada. Yani sessiz kalmak, ben bu işin bir taraftarı değilim demek bizi kurtarmıyor mesuliyetten. İki çizgi var. Hak ve batın Karanlık ve aydınlık. Üçüncü bir çizgi yok ortada. Ya biz hakkın taraftarı olacağız şirkin yerine tevhidi hakim kılma adına mücadele vereceğiz Allah'ın alanlarını Allah'ın dediği gibi istihdam edip şekillendireceğiz ya da batılla teslim olacağız eğer imanımız varsa biz Allah'a teslim oluruz Allah'tan başkasına teslimiyet yok şartlar ne kadar zor olursa olsun imtihanlar ne kadar ağır olursa olsun bu noktada ne kadar yük Sırtımızda fazlalaşırsa fazlalaşsın dünyanın şartı bu Allah bizi bu dünyada bunun için yarattı ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz gayret edelim birbirimize destek olalım küfür tek millet hakta tek millet ya biz de tek milletiz ayrılığı gayrılığı bu noktada bir tarafa bırakalım küfür çok ciddi Mifak çeteleri çok ciddi ve biz ciddiyetle ancak onlara karşı mücadele edebilirsek ayakta durabiliriz. Eğer bu noktada biz aleyhissalatü vesselam efendimizden öğrendiğimiz üzere bu işi stratejiyle tedbirle ve merhametle yürütmezsek inanın ki bu noktada çok zorlanacağız savrulacağız zaman kaybedeceğiz enerji kaybedeceğiz. Ve sadece ve sadece ağıt yakacağız. Biz artık ağıt yapmak istemiyoruz benim güzel kardeşlerim. Yeter ya yeter. 200 senedir 250 senedir biz ağıt yakıyoruz. Artık ağıdın yerini başka şeyler almalı. Başkaları ağıt yaksın ya. Biz yapalım başkaları ağıt yaksın. Niye bizim İslam coğrafyaları bu ağıtları devam ettirsinler? Mecburuz bu noktada Kur'an'ın verdiği bu ibretlerden dersler almaya... Ve bunun gereğini de yerine getirmeye. Allah hepimizi bu mücadelenin hak tarafının yaraşır bir biçimde temsilcilerinden eylesin. Ve bizi son nefesimize kadar da batıla karşı duyarlı olan batının karşısında hakkı hakkın şanına yakışır bir biçimde savunacak bir liyakatin sahipleri kılsın. Şimdi bu kadar... Bu meselelerin ardından düğün meselesi konuşulur mu bilmem ama konu öyle denk geldi. Dünyadaki cennet ailede şöyle bir serlevham var bugün en güzel düğün. Düğün dediğiniz şey belli. İşte diyelim evlilik noktasında atılan o adımla yapılacak olan törene biz düğün diyoruz. Aslında asıl olan nikahtır. Nikah kıyıldığı anda mesele tamam zaten. O anda arşı alada da nikah var biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı, melekler birbirlerine haberler veriyorlar. Adem oğulları bir nikah kıyıyor diye o anda nikah meselesi arşı harekete geçiriyor. İşte bundan dolayı ben söyledim. Nefesim yettiğince de söyleyeceğim. Yeryüzünün en asil hareketi nikah. Ondan daha klas bir hareket yok. Uf, acayip bir şey. Şeytanı çıldırtan bir şey nikah. Onun için zaten şeytan bizi nikahsızlığa evsizliğe dolayısıyla felakete çağırıyor. Allah da bizi nikaha evliliğe dolayısıyla saadete çağırıyor. Tabii ki biz Allah'ın sözünü dinleyeceğiz Allah'ın çağrısına uyacağız Uyduk bulduk kendimize diyelim bir hanım. Hanım kardeşimiz kafasına göre bir bey buldu oldu bitti. Nişan şu bu falan filan kavgası gürültüsü biliyorsunuz o işlerin neyse iş geldi düğüne şimdi biz düğünü eğer İslam'ın bize öğrettiği değerler çerçevesinden hareket ederek şekillendireceksek düğün günü hiçbir haram helal olmuyor öyle bir şey yok ama zihinlerde bu var. Ya bir günden bir şey olmaz ya ne olacak ki zaten sanki ne zaman evleneceksin ki ömründe bir defa evleniyorsun şudur budur. Şeytan yine konuşuyor sağdan soldan sadece o değil mesele. Meselenin başka boyutları da var biliyorsunuz o boyutlardan en önemlilerden bir tanesi de şu kimse ayağını yorganına göre uzatmıyor el nedir putuyla hareket ediyor altından kalkamayacak külfetlerin altına giriyor ve dakika bir gol bir o evliliği saadetle yürüteceğine koca bir borç yüküyle yönetiyor uydurmuşuz da zaten borç yiğidin kamçısıdır diye bir söz yiğidin kamçısıdır elinde mi belinde mi onu fark etmeden bir şekilde bulaşıyor bazı şeylere ondan sonrasını da artık biliyorsunuz. Bakın ben size bir düğünden bahsedeceğim. Düğünün ayrıntılarını söylemeyeceğim. Ben anlattım onu başka yerlerde. O düğünden bir cümle söyleyeceğim. Diyor ki Ensar'ın kadınları Vallahi biz Fatma'nın düğününden daha güzel bir düğün şimdiye kadar görmedik. Fatma'nın düğününde ne var? İyi bir salon mu var? Binlerce davetli mi var? Hava mı var? Civa mı var? Ne var? Ne var ki böyle diyor ensarın kadınları. Giriyoruz içeriye ne var olduğunu görüyoruz. Fatma'nın düğününde riya yok. Dolayısıyla ihlas var. Eğer bir yerde de ihlas varsa orada bereket var. Orada güzellik var. Güzellik herkese göre değişir. Allah'ın bir şeye güzel demesi... O işteki ihlas derecesine göredir. Düğünde de ihlas varsa o, güze, o düğün en güzel düğündür. Gençlerime diyorum ki benim güzel gençlerim ille camide düğün yapmak zorunda değilsiniz. İlle Kur'an okutmakta zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düğünde... Eğlence adına meşru dairede bir şeyler de yaptı. Niye bu evden bir ses gelmiyor dedi. Ensar'ın evlerinin önünden bir evden geçtiği zaman bu evde düğün yok mu? Hani sevinç deyip sevince ait şeyler söyledi. Ama netice itibariyle ölçüyü koydu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar imkanım varsa o kadar. Kızıyla erkeğiyle ümmetin bütün gençlerinin ve bu gençlere örnek ve model olmakla sorumlu olan bizim gibi önde olan insanların annelerin babaların bu noktada artık el nedir putundan ziyade Allah nedir peygamber nedir meselesine işi vardırmaları gerekiyor. Eğer sadece ve sadece komşulardan akrabalardan arkadaşlardan kınanmama adına yapılan bazı şeylerden dolayı bu işler devam edip gidecekse Riya bulaşacaksa o gençlerimizin en güzel gününe o riya riyakarlık hayatlarının tamamını kapsayacak ve o hayatlarını zindan edecek bir şeye dönüşecek. İnşallah bu yanlışlara kapı açmama adına bir gayret içerisinde olalım. Allah bütün gençlerimize de aynen Ensar'ın övdüğü o düğünlere benzer düğünler nasip etsin bu, bu noktada. Bizleri de onlara yardımcı olabilecek güzelliklerin sahibi kılsın. Güzellikleri arttıralım ki şeytanla da, şeytanın adamlarıyla da, taraftarlarıyla da olan mücadelede tarafımızı net bir biçimde belirlemiş olalım. Cenab-ı Hak bundan bizleri ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.